Tohum'da asada Ekolojik Yaşam programına hoş geldiniz. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği hazırlıyor programı. Ben Buğday Derneği adına Bora Kabatepe. Bu hafta şehir içi ulaşımda en önemli alternatiflerden biri olarak gördüğümüz bisikleti konuşacağız. Bisikletli ulaşım platformundan bir temsilci var stüdyomuzda. Ama ona dönmeden önce bu bölümün destekçisi Mert Demir'e bir kez de biz teşekkür ediyoruz bölümü olan katkıları için. E, Tohumdan Asa'da ekolojik yaşam programında ulaşım çok fazla yer verebildiğimiz bir konu değil ama bu şehir e, içerisinde e, karşılaştığımız problemler e, açısından ve ekolojik ayak izi açımızdan bunun küçük bir şey olduğu anlamına gelmiyor. Keşke daha fazla yer verebilsek e, bu programda bunların bir başlangıcı olsun belki bir seri de yapabiliriz şehir içi ulaşımla alakalı. E, başlangıçta da belirttiğim gibi bisiklet şehir içi ulaşımla alakalı en öne çıkan alternatiflerden biri olarak karşımızda bugün bir stüdyo konuğumuz var şehir içi ulaşım ulaşımı bisikletle konuşacağız. Bisikletli Ulaşım Platformu temsilcisi Zeynep Arapoğlu bizlerle. Zeynep Hanım hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. E, i̇kimiz de buraya gelirken e, bisikletimiz olsaydı keşke diyerekten trafiğin içerisinde geldik. Eminim ki bu e, program hep sabah saatlerinde belki o kadar yoğun olmuyor ama arabada vesaire dinleniyorken de belki bir sürü dinleyicimiz de aynı şeyi e, düşünüyordur. E, çoğumuz özellikle e, İstanbul'un içerisinde işte trafikten ofluyoruz, belki egzoz gazlarından bunalıyoruz. E, ama Alternatif olarak neler çıkıyor diye baktığımızda bisiklet çok fazla göz önünde değildi son yıllara kadar. Artık yavaş yavaş e, alttan gelen e, yani ilgiyle birlikte e, biraz daha gündeme oturdu ama hala tabii yapacak çok şeyler var. E, bugün sizde bisikletli ulaşım platformunu ve e, kent içi ulaşımda bisikletin nasıl bir alternatif olduğunu konuşalım istiyorum. E, biraz hem kendinizi tanıtarak hem de bisikletli ulaşım platformunu tanıtarak başlayabilir misiniz? Hem sizin bisikletle olan ilginiz nereden geliyor sonra da bisikletli ulaşım platformuna geçeriz. E, tabii ki benim bisiklete olan ilgim tabii ki çocukluktan geliyor. E, çok fazla bisiklete biniyordum özellikle yaz aylarında. E, sonra okul ve benzeri işte sınavlar, hazırlıklar derken o yazlık bisiklet onlar tamamen geride kaldı. O zaman biraz daha yazlık bisiklet... <gülüyor> Benim yani Ulaşım evet. aracı olarak çok görülmüyordu. Görülmüyordu. Yani benim ailemde hani şey vardı. Hani 20 sene önce de vardı. işte İstanbul'da nerede bisiklete bineceksin? Evet. Yani o bizim çocukluğumuzda da vardı. Ben üniversiteden sonra bir dönem çok ciddi düşündüm bisiklet almayı ama ailem hani olmaz kızım dediler. Onlar öyle deyince olmazmış dedim ben de. Ama Artık 30 yaşından sonra onu da duymamaya başlıyorsunuz. Yani en azından bende öyle oldu. Ve... Etrafta örnek görmeyince insan daha çekiliyor tabii yani. Şimdi yolda e, sürekli bisiklet görülen bir şehirde değiliz maalesef. O örnek şeyiniz çok önemli. Çünkü ben de burada biz de şu an tophane değilsin. Kabataş'ta bir gün bir bisikletle bir amca gördüm. da hakikaten. Çok klasik bir bisikleti vardı ve ona biniyordu. Ya koskoca insan bisiklete biniyor demek ki binilebiliyor işte ben zaten istiyorum hani bunlar böyle kafada birleşince kendimi bir de buldum. Bir <gülüyor> <gülüyor> Çok aniden bisikletin üstünde buldum. Ee, bisikleti aldıktan sonra da hiç de o kadar e, tahmin ettiğim gibi binilemediğini gördüm birdenbire. İşte trafikte sizi görmüyorlardı. Ya ben o kadar efor sarf ediyorum. İşte bir yerden bir yere gidiyorum. İşte karbon ayak izi bırakmıyorum. Hani hmm. Çevreye saygılıyım, gürültü yapmıyorum. Bütün bu hengamenin içinde ee, çok uzlaşmacıyım hani aslında şehirle ama, şehir ama neden bana karşı siz bana öyleydi? neden böyle <gülüyor> davranıyorsunuz ee, derken e, yolum bisiklet ulaşım platformu o dönem yoktu ama bisiklet yoluna sahipçik vardı ee, onlarla bir araya geldim. Bisiklet böyle insanları çok bir araya getiren de bir şey. Yani bir etkinlik oluyor. Böyle bir bakıyorsunuz bir süre sonra ortamınız o bisiklet ortamı olmuş. Evet. İnsanları bir araya getiren sosyal bir araç. Yani tek kişilik bir araç gibi gözüküyor ama bir yandan da çok sosyal bir şeye kapı açıyor. Çok sosyal, çok kolay iletişim kurabiliyorsunuz insanlarla. Bisikleti olanlarla da çok rahat iletişim kuruyorsunuz bisiklet üzerinden. Olmayanlarla da yani yolda siz bir yerde diyelim bir su içerken... Çok insanlar çok rahat gelip, ya, işte sorular sorabiliyorlar veya herhangi bir konuda sohbet edebiliyorlar. Çünkü açık yani açık bir iletişim açık. Var. araba gibi kapalı bir kutunun içerisinde değilsiniz. Ee, ya yani aslında burada bir tezatlık da var çünkü bisiklette olduğunuz için fark ediliyorsunuz ama o bisikletin üstünde trafiğe çıktığınızda birden biraz sanki kayboluyorsunuz. Yani ee, o aradaki şeyi bulmak lazım hakikaten. Biraz daha bisikleti olan bakışla alakalı belki konuşacağız tabii yani bisikletin yaygınlaşmamasının nedenlerini evet. diye ama hala belki oyuncak olarak görme biraz maalesef olan bir şey. ulaşım aracını artık bunu evet bunu bir ulaşım aracıdır diye altını altını çizilecek de söylememiz lazım. Evet bir yani bir sosyal statüsü de var. Hani bir konfor Hı -hı. merakı, bir zenginlik gö gösteriş merakı da var toplumda genel olarak. Ha biz bir sivil toplum kuruluşu olduğumuz için olayı hep bu açılardan da değerlendiriyoruz. Evet, hem çocukluk şeyi hem de bir fakirlik göstergesi olarak da algılanıyor bisiklet. Hala bisiklet evinde. Evet, doğru. ama aslında aynı zamanda bisiklet çevreci ve bunun bilincinde olan insanların da çok fazla kullandığını ben fark ediyorum. Hı hı. Ee, doğru. Ee, o zaman biraz bisikletli ulaşım platformundan bahsedelim. Ee, yeni bir oluşum, siz de dediniz ilk başladığımda yoktu diye. Ee, kimdir bisikletli ulaşım platformu, neler yapmaya hedefler? E, bisiklet ulaşım Platformu aslında ulaşımda bisiklet kullanan herkesin bir araya gelmesi. Yani bu çatı altında bir araya gelmesi amacıyla kuruldu. E, bir harita e, yapıldı e, ve başlangıçta İstanbul'dan e, başladı ama şu an tüm Türkiye'de e, çok fazla sayıda bisiklet grubu e, veya bisiklet kulübü ekibi bunları platform destekliyorlar. Sürekli bir haberleşme içindeyiz. Yani bunun içinde Adana'da var. Işte Zonguldak da var. Ya büyük şehirleri hiç saymayayım zaten. Bir böyle çatı oluşturdu. Yani çok yeni şöyle 2013'ün Aralık ayında kuruldu. Hı hı. Ve işte ulaşımlı bisikletle gerçekleşen herkes hani bir araya gelsin. İşte belediyelerle iletişim kuralım. Genelde hep ...hani çok fazla planlanmadı... ...ama olaylar hep şu şekilde gelişti... ...İstanbul'da bir şey yaptık... ya hı hı. ...başardık veya belediyeye kabul ettirdik... ...bu sonra diğer illere yayılmaya başladı... ...yani çünkü çok büyük bir şehirde... ...işte 20 milyon nüfusu var... ...galiba... Hı hı. Yani ...bir... E Orada yuvarlanışan bir aslında değişim. Diğerlerinde evet. de yayılıyor. İstanbul'da bile yapılabiliyorsa yani evet. bu kadar sorunun olduğunu. Yani bir iyi yerde. bir örnek olarak yayılmaya başlıyor. Hı -hı. Bu şekilde bir e, yurt içinde etkisi var bisiklet ulaşımda. Odak olarak. olarak kent içi bisikleti yalnız yanılmıyorsam değil mi? Yani sonuçta bisiklet daha böyle turlar vesaire ama sanırım odakta kent içi ulaşım. Tabii bisiklet az çok yaygın bir hem de bir spor dalı aynı Hı -hı. zamanda. Ama biz kent içi ulaşma e, ağırlık yani aslında odam, tek odağımız olarak o. Evet, yani biraz da konuşacağız şimdi yaygınlaştırılmasının önünde acaba ne gibi şeyler var? Siz kamuyla belediyeyle de e, çeşitli çalışmalar yürütüyoruz dediniz. Onları konuşalım ama benim hoşuma giden ben de biraz araştırma fırsatı buldum. E, neredeyse tamamen gönüllü, bağımsız ve aktivist bir e, oluşum. Yani gönüllülerin bir araya gelmesiyle oluşan bağımsız bir platformdan bahsediyoruz burada. Evet. Aktivizm kısmını da belki biraz altını çizebiliriz. Yani gerçekten gidip e, farkındalık yaratacak eylemler de yapıyor. E, bisiklet dolaşım platformu. E, bisiklet dolaşım platformun İçinde şu an olan bugüne kadar destek ve emek veren herkes e, kendi zaman, zamanından e, ve belki maddi olarak da hani, katkıda bulunarak herkes kendisinden katarak bir şeyler yaptı. Ve e, gönüllülük kavramını tam olarak karşılıyor aslında bisiklet dolaşım platformunda bugüne kadar yapılanlar. E, aktivist olması da şöyle eylemler yapıyor çünkü o, o nedenle tam bir aktivist oluşum. Ama bu eylemleri hiçbir zaman işte başka birilerine zarar verecek veya işte onların özgürlüklerini yolu kapatacak. Yani bu şekilde eylemler değil, tamamen barışçı, uzlaşmacı ve bir alternatif yol gösterici eylemler yapıyor. Bu yönüyle de aktivist ve bağımsız yani herhangi bir, bir şey aklınıza gelebilecek herhangi bir şeye bir bağımlılığı başka yok. Başka bir örgütle vesaireli bağ olmadığında... Yok. Söyleyelim aktivizm kısmı aslında gerçekten önemli ve hep yapıcı olmaya çalışan yani e, bisikletli evet. haklarını öne çıkaran, hakkından fazlasını istemeyen, e, farkındalık eylemleri de gerçekleştiren e, bir platform. E, bir araya getirdiği de güzel veriler var. Sizin de benimle e, paylaştığınız bir sunum vardı. Benim de hep aklımda olan sorular bu. Kent içi bisiklet neden bir türlü yaygınlaşamıyor diye ama ondan önce aslında belki biraz da verileri konuşmak lazım. Baktığımızda ne gibi kullanım oranları var, çok yaygın olduğunu söyleyebiliyor muyuz bisikletin? Ee, ya yani ulaşım temeli çok araştırmalar var ama bunu bisik içine bisikleti katan çok fazla araştırma yok işte e, şey konusunda ısrarcı oluyoruz belediyeler hani bir bisiklet yolu yapıyorsunuz bunun ne kadar kullanıldığını sayın diyoruz mesela hmm. ama işte bunu masraflı buluyorlar veya başka bir nedenle bu, bu yapılmıyor Türkiye'de ee, ya yani İstanbul'da en azından yapılmıyor. Çok e, üniversite bazında yapılan araştırmalar var. İşte hareketlilik oranlarını ölçüyorlar. İşte Hı -hı. Bir yolculuğun süresi 50 dakikayı buluyor. Araçla bir yolculuğun Hı -hı. İstanbul'da. E, işte bunu kendi rotanıza göre bisikletle karşılaştırıp ne kadar verimli olacağını düşünebilirsiniz. Yani örneğin ben genelde 20 dakika içinde ulaşıyorum bisikletle İstanbul'da gideceğim yere. Hı -hı. E, bir de hareketliliğin başka bir yönü var. ...yaya mı ulaşıyorsunuz? Motorlu araçla mı ulaşıyorsunuz? Bu da işte küsüratları var ama ortalama yüzde elliye elli durumda. Elli 49 gibi. Yüksek ee, bir oran aslında. Evet yani yüzde 49 oranında yaya ulaşım var. İşte bunun e, bir sebebi gene trafik. Hani işte bir şeye bineceğime işte yürürüm. Hı hı. Veya çok uzun mesafeli aktarmalar i̇şte, işte o araçtan ona ona binecek. O arada aslında belli etmeden çok fazla bir mesafe kat ediyor hı hı. yürüyerek. Evet. İşte bunların anlatılması lazım. Bazı eylemlerde arkadaşlar bağırıyorlar arabadan in bisiklete bin hı hı. diye. Evet tabii ki motorlu araçları bırakıp yani dört tekerden iki tekere mutlaka yönelmek lazım. Bu çözüm başka türlü olmayacak gibi geliyor bana. Ama aynı zamanda bu ekstra efor... ...yaya ulaşımı... ...yani kilometrelerce yürümek yerine... bisiklette çok daha rahat bir şekilde evet, ulaşabilirsiniz. Evet ve yani %49-50 gibi bir orandan bahsettiniz. Bu da çok ciddi. Benim ilgimi çeken bir oran oldu. Aslında insanlar yavaş yavaş bisikleti çözüm olarak da görüyor. Belki kullanım oranı bu seviyelerde değil ama... E, ...ulaşım problemlerine bisiklet yollarının artmasının çözüm olacağını söyleyen %7 var yani... Belki küçük ama yani yine de yüzde yedinin aklına artık bu ya bisiklet olsa kullanılır diye bir şey gelmiş. Keşke yüzde yedi bisiklet kullanıyor olsa gün içi ulaşım için. Yani evet o araştırmada örneğin katlı kavşak için bir çözüm olacağını düşünenler yüzde dört ama bisiklet yolları yapımı ve bisiklet ulaşım teşviğinin çözüm olacağını düşünenler yüzde yedi dediğin gibi. Dolayısıyla evet yani bunun öne çıkması çok önemli. Peki yaygınlaşmasının önünde ne gibi e, sebepler var? Mesela toplu ulaşımla entegrasyon benim hep düşündüğüm bir şey. Ben de e, mümkün olduğunca bisikletle ulaşım sağlamaya çalışıyorum. Ama öyle bir rota oluyor ki arada bir şekilde toplu ulaşımı kullanmadan e, gitmem mümkün değil. E, bu konu mesela yaygınlaşmasının önünde bir sebep, bir sebep mi? Ya da bu konuyla ilgili bisikletli ulaşım platformu neler yaptı? Şimdi hani... Dinleyicilere genel bir bilgi de vermiş olalım. İşte bisikletle toplu taşıma İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Bursa'da kull kullanılabiliyor. Ee, otobüs, metrobüs, aklınıza gelen bütün toplu taşıma araçlarına biniliyor... İşte en rahatı hani vapur. Biz hiçbir zaman vapura binebilir miyiz diye düşünmüyoruz çünkü vapur 20, yani çalıştığı sürece işletme saatlerinde her zaman bisikleti kabul ediyor. Ve sürekli ücretsiz olarak doğru. Yani ve vapura evet. ilk akla gelen şey benim de en sık aslında bisikletle kullandığım evet, ulaşım aracı. Evet en sık aracı. kullandığımız ulaşım aracı o. Zaten geniş ve hiçbir zaman bisiklet e, kimsenin olmuyor önüne yani. geçmiyor. E aslında trenler de aynı şekilde metro ve tren hatları. Bunları da sadece yoğun saatler dışında kullanabiliyoruz. Katlanır bisikletimiz varsa her zaman kullanabiliyoruz. Şu an İstanbul'daki en büyük problem yön otobüsler. Evet. E çünkü otobüslerin hepsinin önünde yani sadece 15-20 tanesinin önünde bir taşıma askısı var. Bunun dışındakilerin hiçbirinde böyle bir ekipman yok. Dolayısıyla İETT işte yaptığımız... Pek çok toplantının sonucunda otobüs içlerine bisiklet alınmasını kabul etti. Hı hı. Yani bunun hani bu olarak da biz bunun geçici bir çözüm olmasını arzu ediyoruz. Çünkü aslında bisikleti otobüsün içine koymak çok işte kullanışlı bir şey. Hem süren için bisiklete hem de içeridekiler için aslında. yani Ona uygun yer yapmadığınız müddetçe bisikleti evet. içeri almak tepkiye de sebep olur. Çoğu zaman mümkün de olmaz zaten kalabalık. Yani biotabiste. inmesi zor, binmesi zor. İşte ani duruş kalkışlarda aslında tehlike yaratabilir. Çekerlekli bir araç çünkü bisiklet. Bir araç deyip bir aracın içine sokuyoruz bisikleti. Hı. E, ...dolayısıyla böyle bir e, toplu taşıma kullanma imkan var şu an İstanbul'da. Otobüste de benim de elimde var sizin yaptığınız çok güzel bir e, broşür. E, saatlere baktığımızda 20:07 arasında otobüsleri alınıyor. Bu saatler dışında zaten içeri alınmıyor anladım. Alınmıyor zaten. evet. E, aslında o 20 değil 22. E, 22.07... Yani zaman aralığı zaten çoktan hani Çok geç vakit dışarıda kaldıysanız e, otobüsü kullanabilirsiniz. Ama bu bana bir şey söylüyor. Yani ben de bisikletini kullan kullanan biri olarak bunu hep e, vurguluyordum. E, mesela metro tramvay kullanma saatlerine baktığınızda 06-07 arasında daha sonra 09-16 arasında kullanabiliyorsunuz. 16 ve 20 arasında Yanılmıyorsam yok. Dolayısıyla bu sizin işe gidiş gelişteki tercihinizi do direkt olarak direkt etkiliyor. Olarak etkiliyor. Yani bunun dediği aslında hala şehirdeki toplum ulaşım sistemi bisikleti bir ulaşım aracı olarak değil de yani hobi olarak başka zaman yapıyorsanız çünkü yani baktığımızda işe geliş gidiş saatlerinin dışında bırakmak ulaşım aracı olarak bunu bir kenara itmek anlamına gelebiliyor. Evet daha çok hobiye yönelik bir Maalesef. destek veriyor gibi oluyor. Evet, ama istenen ha? aslında entegrasyon biraz daha Bir adım daha ilerisi Otobüsler aslında önemli çünkü İstanbul rakımı yüksek bir şehir Çoğu yani tepelerin üzerinde Gitmeniz gerekebiliyor Çok yokuş çıkmanız gerekebiliyor Otobüs aslında ufak mesafelerde de olsa Çok pratik bir çözüm olabilirdi Ama bu askıların da yaygınlaşması Herhalde bunu bunun önüne geçebilir. İstanbul'da bisiklet kullanmaya başladığınız zaman... E, ...yokuş olmayan yerlerin aslında yokuş olduğunu görüyorsunuz. Hani yokuş olduğunu evet. hiç düşünmemişsiniz. Taksim'den Mecdiye Köy düz bir zemin gibi görünüyor ama değil aslında. Çok hafif bir eğimlik çıkıyorsunuz. Ama evet, bunu bisiklet yani işte. kullanınca insan daha iyi idrak ediyor. Burada... İşte hani topografyaya bakarak kendinize rotalar çiziyorsunuz. Şehri tanımanızı da sağlıyor aslında arabadayken ya da başka bir ulaşım aracındayken şehri o kadar iyi tanımıyorsunuz. Dediğiniz gibi haritasını bile çıkarabilecek hale geliyorsunuz. Evet. Belki bir yani çok alternatif ve çok güzel aslında sokaklardan geçerek de ulaşabiliyorsunuz. Bunları fark ediyorsunuz. Bazen bu topu taşıma hiç gerek bile kalmıyor. Ama belki son bir noktada evet. artık metroya binip dönmek... E, güzel bir alternatif oluyor. Doğru. E, bunun için tekrar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür <gülüyor> edelim. Evet. E, e, baktığımızda bir konu daha var çalıştığınız e, bisikletlilerin hakları. Bu da aslında çok iyi e, belki de bilinmeyen e, bir konu. ...bisikletin yaygınlaşmadığı gibi bisikletlerin hakları konusunda da bir bilgi eksikliği olduğunu söyleyebiliriz. Bisikletli Ulaşım Platformu bu konuda da çeşitli broşürler hazırladı, çeşitli farkındalık çalışmaları yapıyor. Özetleyebilir miyiz? Nedir bisikletlilerin aklında bulunması gereken hakları? Ee, biz yolu paylaş, mesafeyi koru diye çıktık. Yani sağ şerit yasal hakkımız, bu sağ şeridi hep beraber kullanalım istiyoruz. İşte... ...beni şöyle sola işte bu şekilde geç, bir buçuk metre yanımdan geç. Ama sonra şeyi araştırınca, e, Karayolları Trafik Kanunu ve tra Karayolları Trafik Yönetmeliği'ni... E, ...burada bisiklet ve motorsuz taşıtlara verilen bazı haklar olduğunu görüyoruz. E, bisikletin, daha doğrusu şöyle, bisiklet bir ulaşım aracıdır diyoruz. Karayolları Trafik Kanunu bunu şöyle söylüyor... Karayolunda sağ şeridi kullanılabilecek araçlar iki nokta üst üste. Bunların içinde bisiklet de sayıyor. Karayolları trafik kanununa göre bisiklet bir ulaşım aracı. Evet. E, bisiklet kullanmak için 11 yaşını doldurmamız yeterli. Bizden bir ehliyet istemiyor. E, kask pek çoğumuz kullanıyoruz ama kanunda böyle bir zorunluluk yok. Hani motosiklet sürücüler için var ama bisiklet kullananlar için kask zorunlu yok. Yine de biz önermiş olalım buradan. <gülüyor> evet. E, bu sağ şeridi kullanma hakkımız e, bisiklet yolu yoksa geçerli. Eğer bisiklet yolu varsa bisiklet yolunu kullanmalısın diyor kanun. E, bütün trafik kurallarına uymalısın sen de madem bir araçsın diyor. Bu Ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. İlk başlarda pek çoğumuz oh araçlar kırmızıda durdu hadi biz devam hmm. edelim şöyle yol boşken. ...tercihini yapıyoruz ama araçlarla birlikte kırmızıda durmaya başladıktan sonra onlar bizi daha ciddiye alıyor. Ben bunu kendim çok defa denedim ve ben, herkes değil belki ama pek çok araştırıcı sizin önden kalkmanıza izin de veriyor. Böyle sıkıştırarak önünüze geçmeye çalışmıyor. Bu çok önemli. Mümkün olunca trafik kurallarına bütün bisikletlerin uyması gerekiyor. Karşılıklı bir şey oluyor o zaman dediğiniz gibi. Ulaşım aracı olarak sayılmanızı sağlayan evet. bir kapı olabilir. Daha kabul edilir oluyorsunuz. Doğru. Ee, bu sağ şeritte iki bisikletli yan yana gidebiliyoruz. Yani aslında bütün şerit hakkımız sağ şeridin böyle en sağından gitmemize gerek yok. Şeridi alıp devam edebiliriz. İki kişi yan yana gidebiliriz. Mutlaka bir elimizi gidonda tutmamız gerekiyor. İki eli birden bırakmak da kanuna göre aykırı. İşte farımızın, reflektörümüzün, frenlerimizin çalışıyor ve yanımızda olması lazım. Biz zilimizin olması lazım. Hı hı. Bir de karayolları trafik e, yönetmeliğinde bir şey var. Hız limitleri. Bunun için bisiklet için hız limitleri var. Şehirçi hız limitleri şu an motorlu araçlar için 50 kilometre saat. Hı hı. Bisiklet için de 30 kilometre saat. Şehirli arasına çıkarsanız da 45 kilometreyi. Açmamanız gerekiyor. Zaten gayet e, yüksek rakamlar yani bunlara ulaşmak. Evet. Ortalamanın üzerinde. <gülüyor> çok performansla üzerine. sürmüyorsanız biraz zor. Yani İstanbul'da nasıl olabilir? Yokuş aşağı inerken. Olabilir e, evet. Evet çok kaptırmayalım. <gülüyor> ama bisiklet radara yakalanan duymadım bugüne kadar. Bilmiyorum var mıdır ama. <gülüyor> Yok, ben de duymadım. <gülüyor> e, otoyollarda yasak olduğunu bir de belki altını çizmek lazım ama siz enteresan bir şey söylediniz. Bunun da aslında sebebi otoyollardaki minimum hız limiti. Evet. E, bisiklet buna ulaşamayacağı için, e, ulaşamayacağı düşünüldüğü için e, buralarda yok. E, ama sağ şerit gerçekten önemli bir ak Çünkü e, ben de kullanırken bazen... E, Diğer sürücülerden motorlar sürücülerinden bunu duydum sen burada kullanamazsın diye burası araba yolu diyor ama aslında karayolları kanununa göre sağ şeritten sizin gitme hakkınız var. var. Evet biz yaptığımız farkındalık turlarında da iki işaretli sıra halinde sağ şeridi kullanarak ilerliyoruz. Bunu tur öncesi de herkese bu bilgiyi verip gayet düzenli bir şekilde yol aldığımızı söyleyebilirim. Bugüne kadar 12-13 tane farkındalık tur yaptık İstanbul'un çeşitli ilçelerinde. Hı hı. İşte buna Bağcılar da dahil, Sultanbeyli de dahil. Ee, yani Kadıköy, Üsküdar, Beşiktaş gibi çok merkezi ilçelerde de yaptık ama şehir dışına doğru da çıktık. Yani, yani merkezin dışına Sadece doğru çıktık. Sadece bir belli bir kısımda değil yani doğru. Ee, ee, şeyi biraz da e, nereden bu etkinliklere e, ulaşılabilir? Bir de bir harita var. Kısaca belki haritadan bahsedelim. E, ben de e, çok sık kullanmadım. E, bu haritada nelere ulaşılabiliyor bir bisikletli İstanbul üzerinde? E, bisikletli ulaşım haritası var. E, bu harita Android e, internet sitemizden ulaşılabiliyor. Hı -hı. Bisikletli ulaşım komu üzerinden. E, Android ve iOS üzerinden Hı -hı. de uygulama olarak yüklenebiliyor. E, şu an çok... Ee, uygulamaların performanslarının iyi olduğunu söyleyemeyeceğim. Hı hı. Biraz e, teknolojinin gerisinde kaldı. Üç sene içinde eski de <gülüyor> uygulamalar. E, fakat içerisindeki bütün datalar bisiklet kullananlar tarafından gönderildi. O nedenle çok değerli. Yani kitlesel bir güç kullanarak oluştu haritasında. Bir sadece var Park alt Park tamirci hazırladık. vesaire hani bisikletlerin evet. gün içinde ulaşabileceği yerlere... Yani bilmediğiniz bir yerde bir problem yaşadığınızda en yakın tamirciyi size rota olarak çiziyor harita. Bisiklet dostu işletmeleri görüyorsunuz, size indirimler vesaire sunan yerler ve bisikletle sizi kabul edecek yerler. Çünkü bu da çok önemli. Bir yere gittiğinizde bisikletimi park edebilir miyim soru işareti her zaman var. Hı hı. Bisiklet kiralayabileceğiniz noktalar var. Bisiklet yollarında görebiliyorsunuz haritada. Aslında şöyle bir e, genel olarak şehre kuş bakışı. Nerede daha rahat bisiklet kullanılabilir? Ya da bir yere gittiğimde neyle karşılaşacağım? Hiç bilmediğiniz bir yeri keşfetmeniz için de evet. bu harita gayet... Ama önemli. hiçbirimiz sürekli kullanmıyoruz. Dediğiniz Hı -hı. gibi ihtiyaç olduğunda açılıp bakılan bir Zaten bir şey... süre sonra ya, ulaşım için kullanmaya başladığınızda rotalarınız az çok belirli oluyor. Orayı zaten biliyorsunuz ama yeni bir yer için e, yine önemli bir kaynak. Bisikletli ulaşım.com web sitenizde Web sitemizden yani. evet ulaşabilirler. Hı -hı. E, gene bizi takip etmek için aslında en güzel adres bisikletdolaşım.com. Buraya diğerler, dileyen e-posta aboneliği de yapabilir. E ve oradan sosyal medya hesaplarımıza da ulaşabilir. E, yani bütün Facebook. sosyal medya platformlarında etkin olarak kullanıyor. Kullanıyoruz e evet. Bundan sonra yaklaşan etkinlikler var mı programın sonunda? Biraz da bunu da belki duyurmuş olalım. E neler var planda ya da nasıl takip edilebilir bunlar? Evet. Bir sonraki etkinliğimizi bir farkındalık turu olarak e, yapmak istiyoruz. Hı hı. E, bunun için de 2 Temmuz pazar gününü <gülüyor> belirledik. 2 Temmuz 2017 pazar günü. Saat henüz belli değil yani 2 veya 4 olabilir işte sıcakların durumuna bağlı olarak. Yaz gelirse <gülüyor> o zamana kadar İstanbul'da. <gülüyor> evet e, enteresan bir rotası olacak muhtemelen. Bayrampaşa'dan başlayacağız. E, Gazi Paşa, Ali Paşa, Alibeyköy, Kağıthane ve Donabahçe'yi tünelleri kullanarak Donabahçe'ye ulaşıp Büyük ihtimalle sirkeci de bitireceğiz. Bu etkinlik tabii henüz açılmadı ama açıldığı zaman Facebook üzerinden açıyoruz etkinlikleri. Web sitesinden duyuruyoruz. Bütün sosyal medya hesaplarımızdan duyuruyoruz. Ya web sitesine ya Facebook etkinliğine yönlendiriyoruz. Rota bilgisi bütün detaylar zaten orada mevcut oluyor. Ee, bizi de neyi kullanıyorsa oradan takip Hı. edebilir. Evet, dinleyicilerimize de tekrar hatırlatalım. 2 Temmuz Pazar günü bir sonraki farkındalık turunu gerçekleştirecek bisikletli ulaşım platformu. Ee, gerçekten çok güzel bir sohbet oldu. Ee, platformun neler yaptığını, kent içi ulaşımda e, problemlerin neler olduğunu, çözümleri konuştuk. Çok çok teşekkür ederim. Hem ben... konuk olduğunuz için e, hem de bisikletli ulaşım platformuna gönüllü olarak yaptığı bütün e, emekler için bizi de bir kez daha teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum davetiniz için, bu güzel sohbet için. Evet, Zeynep Arapoğlu ile konuştuk. Bisikletli Ulaşım Platformu temsilcisi. Ee, bisikletli Ulaşım, ulaşım Platformu'nu e, e, web sitesinden bisikletliulaşım.com'dan ve etkin olarak kullandıkları sosyal medya hesaplarından da takip etmeye devam edebilirsiniz. Ben dernek adına Bora Kabatepe, bu haftaki yayında bana yardımcı olan arkadaşım Barış Demir'e teşekkür ediyor. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.